supposed to play with boys what <speaking in Spanish> <Moi? speaking in Spanish> uh -uh. papa you know la proprietara Nasıl ama programa böyle girilir işte. Merhabalar, baba e, Kültür'e hoş geldiniz. Ben Mesut Varlık. Ben Gökhan Aslan. E, bu hafta baba Monroe'dan e, My Heart Belongs to Daddy e, parçasından bir... E, ...giriş e, mukaddime bölümünü e, dinleyerek başladık. Çünkü Suret adlı e, psikokültürel analiz alt başlıklı yeni bir e, dergi yayını, yayına girdi. E, ve o derginin de e, yayın kurulu üyelerinden Özgür Öğütçen konuğumuz. Özgür Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. E, Suret dergisi daha çok yeni, taptaze bir dergi... Ve psikokültürel analiz alt başlığını taşıyor. Ee, öncelikle derginin hikayesinden başlayalım. Sonra da bu e, psikokültürel analiz meselelerine konuşmaya başlarız. E, derginin hikayesi şöyle oldu. Bu fikir uzun zamandır vardı. Yaklaşık bir, bir buçuk iki yıldır bunun üzerine düşünüyorduk. Bir dergi nasıl olur diye. Kimler düşünüyordu? E, başta Yavuz Erten, psikanalist, Pakan Kızıltan, psikolog, Bülent Somay... Onun dışında Işıl Ertüzün, Erkan Kalem, çoğu psikolog, psikiyatrist ve kültürel çalışmalar alanında çalışmaları olan kişiler. Saffet Murat Tura var tabii, İskender Savaşır var onun dışında. Hakan Gürüt var, nörolog ama psikanizle çok yakından ilgili birisi. Bilgin Saydam var yine, Çapa Psikiyatri'de öğretim üyesi. Hep beraber, en başında ama Yavuz Erten, ben ve Tahkan Kızıltan bunun üzerine düşünüyorduk. ...bir dergi, bu alanda yayınlanacak bir dergi nasıl olabilir? Ama sadece psikanalizin klinik uygulaması ile ilgili değil... ...aynı zamanda kültürel olgularla da ilgili psikanaliz, psikanalitik kavramlar kullanıldığında nasıl işe yarayabilir... ...bunlarla birlikte nasıl düşünülebilir yaşadığımız dünya, yaşadığımız hayat... Bu ...buradan yola çıktı, basit bir fikirden yola çıktı aslında... Ama Ve, bu aynı zamanda bir ihtiyacı işaret ediyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Çünkü böyle bir dergi yoktu. Doğrudan psikanalizin klinik pratiğine ilişkin dergiler vardı. ama Mesleki profesyonel dergiler onlar. Daha çok mesleki, psikanalitik temel kavramlara odaklanan... ...ama psikanizle dünyayı anlamaya, açıklamaya çalışan bir dergi yoktu bugüne kadar. Türkiye'de. Türkiye'de yoktu. Tabi yurt dışında bu, buna benzer bir sürü dergi var... Hatta politik meselelerle ilgili, ideolojik meselelerle ilgili, sanatla ilgili, felsefeyle ilgili, feminizmde, psikolojinizin kesiştiği alanlarla ilgili pek çok dergi var. Ama Türkiye'de tek tek makaleler vardı, tek tek ilgilenen insanlar vardı. Ama bunun bir dergi formuna gelmesi bu dergiyle birlikte oldu. Belki felsefe dergilerinde ya da kültür encelemeleri ilgilendiren e, dergilerde belki bunları görüyorduk ayrı ayrı ama... Kendine böyle bir Ait bir sahası En azından bir dergisi yoktu Ben burada şey Sözünü biraz dikkatim Oraya gitti Psikanalizin klinik alanın Dışında Söyleyecekleri de var Ama şunu da Ters, ters çevirdim bunu. Bu dergi klinik alanda bir şey demeyecek mi o zaman Gibi bir soru geliyor aklıma Yani sadece klinik alanın dışındakilerle mi İyilenecek. Yoksa böyle bir ayrım yapmak yani sert böyle bir net ayrım yapalım mı yapmayalım mı sorusu geliyor aklıma. Dediğiniz ayrım çok önemli aslında. Klinikle mesela politik olanı ayırmak çok kolay mı? Bu, bunu şöyle düşünelim. Politik bir davranışta, eylemde bulunduğumuzda, bir tercih yaptığımızda orada şöyle bir boşluk ortaya çıkıyor. Politik davranışlarımızın doğrudan bildiğimiz şeyler olduğunu düşünüyoruz. Ben bunu biliyorum ve yapıyorum. İşte psikanalist... ...tam da bunu... ...seçtiğimiz şeylerin arka planında olan şeyleri... ...o öteki sahneyi ortaya koymak da çok önemli. Bunu demekle şunu söylemeye çalışıyorum basitçe aslında. Politik olarak bir şeyi seçtiğimizde... ...görünürde o bizim çok aleyhimize de olabilir. Değil mi? Mesela... ...diyelim Almanların Hitler'i seçmesinde olduğu gibi. Değil mi? Alt sınıftan insanlar da Hitler'i seçiyordu. Onun partisini destekliyordu. Doğrudan baktığımız düzeyde bunu anlamamız çok kolay görünmüyor. Yani naif bir ideoloji eleştirisi düzeyinde kalırsak burada bir terslik var gibi sanki. Ama mesela özdeşleşme kavramını düşünürsek Freud'un ilk ortaya koyduğu halinden başlayarak geçirdiği dönüşümlerle birlikte bazen olumsuz şeylerle de özdeşleşebiliriz bir şey yaparken. Örneğin birisinin... Politik bir liderin sinirli olduğunu, narsist olduğunu söylemek, zengin olduğunu, efendime söyleyeyim, etrafına kızıp gürlediğini söylemek bize bir eleştiri gibi gelebilir. Ama tam da kitlelerin özdeşleşme noktası burada olabilir. Burada sadece bir tane kavramdan bahsettim, özdeşleşme. Bu mesela ideoloji eleştirisinde önemli bir nokta olabilir. Buradan başlamak, bununla birlikte düşünmek. Dolayısıyla sizin dediğiniz soruya gelirsek, klinik olan şeyle Politik olan ya da klinik olan olmayan ya da uygulamalı psikolojinin alanında olabilecek şeyler birbirinden çok kolay ayrılamaz. İkisi birbirinin karşılıklı belirleyen şeyler. Derginin içeriğine çok girmek istemem ama burada iki tane çeviri makale var. Kadın cinselliğinin oluşumuyla ilgili. Mesela bunu düşündüğümüzde tek bir vakaya baktığımızda bile... Onun bilinç dışında aynı zamanda özneyi belirleyen bütün bu nesnel süreçleri de görebiliriz. Bu iki yönde bir hareket gibi sanki. Bir taraftan bilinç dışımız dışarıdaki davranışlarımızı belirliyor gibi görünürken... ...ama bizim bilinç dışı öznelliğimiz aynı zamanda dış dünyaya bir tür reaksiyon gibi. Dolayısıyla ikisinin arasında kesin bir ayrım yapmak, klinik buradan başlar, dışarısı diyorum hani bir sürü şey gelebilir bunun içine buradan başlar demek çok kolay olmayabilir gerekli mi böyle bir şey gerekli de değil belki ama işte klinik alanın daha geniş tanımlanması zaten başından beri Freud'da vardı Freud hiçbir zaman psikanalizi sadece bir tedavi yöntemi olarak görmedi Freud için psikanaliz teorik bir bünyeydi aynı zamanda bu teorik bünye bir sürü şeyden oluşuyordu ve burada döne döne vurguladığımız bir şey var bütün yazıların içinde. Psikanaliz bütün dünyayı açıklayacak bir alet edevat seti de değil aynı zamanda. Yani biz şu iddiada da olamayız. Psikanalizle dünyanın tamamını açıklayabiliriz, anlayabiliriz gibi bir iddiamız da olamaz. Biz daha çok... Bu, bu zaten şey faşizan bir <gülüyor> e, noktaya gitmek Hı -hı. olur. Biz daha çok şu noktadayız. Bütün bu karşılaşmalardan psikanalizin öğrenebileceği neler var? Tam tersi yönde de diğer disiplinlerin psikanalizden öğrenebileceği neler var? Metodik bir yaklaşım aslında. Evet. Yani psikanalizi bir tür teorik bünye, kavramlar bütünü olarak görüyoruz. Ama bu bütün öbür diğer disiplinlerle karşılaşmalarında da dönüşen bir şey aynı zamanda. Evet yani işte o meşhur e, lakan ve ayna e, şeyi gibi, e, hı hı. nöronları örneği gibi. Hı hı. E, yani Lakan'ın adı geçti madem. Mesela lakan'ın etkisi psikanizin etkisinde en iyi örneklerden birisi. Bildiğiniz gibi geçen yüzyılda bir sürü alanı etkilemiş bir düşünür mü diyelim artık, psikolojizm mi diyelim. Tanımlamak da zor çünkü onun etkisi. Evet. Örneğin film eleştirisi değil mi? İdeoloji kuramı, feminizm. Bir sürü çatışma yarattı. Provokatör bile diyebilirim yani. Evet. Bir tür provokasyon yaptı. Entelektüel provokasyon. Ama bunun verimli olduğu noktada burası belki. Psikanalizle ilgili şunu söylemek lazım. Psikanaliz her zaman başarısızlığından daha çok şey öğrenen bir disiplin. Hmm. Psikanaliz kendi başarısızlıklarından çok şey aslında. öğrendi. Dolayısıyla... Bu başarısızlığın nerede olduğuna baktığımızda özneyle ilgili, dünyayla ilgili bütün başarısızlığın dilin kendisinde olduğunu da söyleyebiliriz. Dilin kendisi tamamiyle kapalı bir sistem, nihayetine ermiş ve anlamla da olmuş bir sistem olmadığı için bunu kapatmaya yönelik bir takım mekanizmalar var. Bir şey daha devreye sokabiliriz bir kavram daha Osman, fantazi. Evet. ...fantezi kavramını konuşmaya başladığımızda da... ...yine politik olan meselelerle psikanalizi ilişkilendirebiliriz. Bununla ilgili güzel bir, birleşik kavram daha var. O da sosyo-sembolik ya da sosyo-simgesel fantezi. O da şu. Bir toplumun bütünlüğe erişmesinin önündeki engelleri... ...örtbas etmeye yarayan politik, simgesel stratejiler neler olabilir? Burada yine... Psikanize başvurmak zorundayız. Belki de şunu şunu söylersem daha net anlaşılır. Bir sürü kuramcı var, bir sürü yaklaşım var, değil mi? Bir sürü önemli katkı var. Geçen yüzyılda düşüncem. İşte bir tarafta Foucault var, Derrida var, Fransız felsefesinin bir sürü başka örneği var. Onun dışında Marksizm var, post Marksizm var, liberalizm var, belki sol liberalizm var, bir sürü şey var. Diyebilirsiniz ki psikanizi Bunlardan ayıran şey ne? Niye ihtiyacımız olsun? İşte psikolojinizi tam da ayıran şey, ayrıcalıklı hale getiren şey psikolojinizin bir tür öznellik teorisine sahip olması. Bu saydıklarımın hiçbirisinin içinde bütünlüklü bir öznellik teorisi bulmak mümkün değil. Psikolojiniz bize bunu sağlıyor. Biz de şeye de girersek niye Merlin mor oldu diye gözüm... O, or oraya girmeden hı hı. isterseniz tam da o noktada hı hı. E, evet diğer bütün e, şeylerdeki kuramlardaki e, ve düşünsel entelektüel e, pratiklerdeki e, en büyük şeyi e, eksikliği boşluğu e, psikanaliz e, ortaya koyuyor o öznellik teorisini ortaya koyarak ama tersinden onlar da kalkıp psikanalize esenin de ama toplumsal e, açıklaman yok dediğinde ne olacak? Peki bu dediğiniz şey Frederick James'ın söylediği bir şeydi. Tekrar tekrar söylediği. Psikolojik sorunu politik olanla arasındaki bağ kurmakta zorlanmasıdır diyordu. Ben bunu şöyle görmeyeyim. Onun üzerine de toplumsal bilinç dışını yazdı zaten. Evet. Ben bunu şöyle görme eğilimindeyim. O aradaki boşluk zaten öznelliğin yerleştiği, fantezinin yerleştiği boşluk. O boşlukta, o tamamlanamaz olanda, o açıklamadaki boşlukta, explanatory gap diye bir kavram var ya. Mesela tam da oradaki şeyi ele geçirmeye çalıştığımızda sürekli yitiririz. İkisini birbirine tam olarak tercüme etmek mümkün değil. Yani politik olanı, gündelik olanı, ideolojik olanı tamamıyla psikolojimize indirgeyemeyiz. Bunun hani örnekleri vardı belki işte doğrudan politik olgularda Oidipus kompleksini görmek ya da doğrudan kastrasyonu görmek ya da bir filmde mesela bunların tamamını okumak, doğrudan birebir eşleştirmeler yapmak, bir tür metni ya da toplumsal olguyu öznenin psikolojisine indirgemek çok fazla ilerletici olmadı. Benim şeyim, yaklaşımım daha çok o aradaki boşluğun tam da o toplumun kendi kurucu boşluğu olması. O boşluk sayesinde kendini devam ettirebiliyor. O boşluk politik alanı kendisi aynı zamanda. O boşluk için bütün mücadele veriliyor. Buna çok güzel bir örneği Cicak hep tekrar tekrar verir ya. Mesela ekoloji diyor. Ekoloji göstereni diyor o nötr bir şeydir. Bir sürü şey tarafından o, temellik edilebilir değil mi? Mesela o, muhafazakar bir ekolojist diyebilir ki biz hani cemaat hayatından uzaklaştık ve ondan dolayı böyle Bu. oldu doayı yıktık. Ya da daha new age bir ekolojist diyebilir ki tabiat ana aramızdaki denge bozuldu. Ondan dolayı böyle oldu. Sosyalist ekolojist diyebilir ki bu kapitalizmin sorunu, sonucu ve ondan dolayı dünya yıkıma uğruyor. Burada şeyi görebiliyor musunuz? Bir tane gösteren, bir tane kelime bütün bu tartışmanın evet. içinde döndüğü şeyi belirliyor. Ama onu indirgeyebiliyor muyuz? Onun tam olarak ne ifade ettiğini yakalayabildiğimiz bir an var mı? Yok. Dolayısıyla o alanın açık kalması zaten bir tür politik mücadelenin devamlığını sağlıyor. Burada bir analoji kurarsak Öznen'in kendisi de böyle. Öznen'in kendisinin açık kalmasını sağlayan şey de kendi hakikatini ele geçiremeyecek olması. Derginin ön sözünde var. O ilk ön söz ortak bir yazı. Hı hı. Birincisi. Orada zaten söylediğimiz şey şu. Kendi hakikatimi konuşabileceğim bir yerde olamam. Bunlar bana saydam olamaz. Bunları söyleyemem. Burada şöyle bir ayrım yapabiliriz. Kendimizi tam olarak bilebileceğimiz yere, yerde, kendimizi tam olarak konuşabileceğimiz yerde olamayız zaten. Orada olduğumuzda da bir şey konuşmamız mümkün değil. Yani saf bilinçlerin olduğu bir durum söz konusu değil. Evet. Ya da saf bilinçlerin olduğu durumla konuşan öznenin olduğu durum sonsuza kadar birbirinden ayrılmış durumda. Ama şunu da, şuna da dönelim mesela. Bir şey konuştuğumuzda, bir şey yaptığımızda tüm bu bilinç dışı makine de bizle birlikte ilerliyor, hareket ediyor. Değil mi? Sürekli bir şeyler var arka planda. Ama insanlar genelde egodan dolayı, ben, ben denilen ajandan dolayı bunların olma eğilimini, bunun var olduğunu reddetme eğiliminde oluyorlar. Böyle bir şeyin olmadığını. Çünkü... Ee, az önce söylediğiniz üzerinden gittiğimizde hı hı. E, ulaşabileceğim bir e, hakikat söz konusu değil hı hı. demiş oluyoruz aslında. Ama bunu kabul etmek e, son derece güç ve şey hı hı. E, bu kabullenişle yaşamanın kendisi büyük bir e, yorucu e, süreç. Onu e, görmezden geldiğimizde e, erişilebilir bir hakikatin olduğunu e, kabul ettiğimizde çok daha rahat yaşıyoruz. Evet evet. Burada tabii iki tane tuzak beliriyor herhalde bir tanesi hakikat yoktur demek bir tür böyle nihilist postmodern bir tuzak ya da hakikat çoğuldur gibi liberal bir tuzak. O zaman çoğuldur herkesin kendi hakikati vardır gibi ama burada söylenebilecek şey şu büyük harfli hakikat vardır tabii ki. Gerçeklikle hakikat e, oyunu yapılıyor orada aslında birazdan. Evet. Biraz Yine lakana dönecek olursak bu dergi tam lakancı bir dergi değil onu söyleyeyim. Hani Hı. Benim eğilimim daha çok o yönde. Ama bu dergide bir sürü eğilim var. Piskanizm bir sürü ekolünden bir sürü insan var. Ya da psikanizle yakından ilgilenen insanlar var. Ya da doğrudan felsefi bir tane de yazı var. Saffet Murat evet. Tura'nın yazısı gibi. Onunki mesela tamamıyla özgün bir katkı. Onun kendi düşüncesinin ilerlemesinin bir evresi, Yeni yazdığı kitabın bir parçasını bize verdi ama mesela Lacan için gerçeklik, hakikat ve doğru ve gerçek birbirinden ayrı şeyler ve onun onunla ilgili çok ince, çok ayrı makam olarak görüyor. Evet. Görüyorum. Ve şöyle bir muamma ortaya çıkıyor bazen başka bir alana atlarsa. bilinç dışı bazen insanlara çok gizemli bir şeymiş gibi aslında masal olunmaz bir şeymiş gibi ya da bir tür karanlık. Kötü duyguların, hislerin depo edildiği bir tür böyle mekansal topolojik bir şeymiş Bataklık gibi. Bataklık gibi. Bataklık gibi geliyor. Ya da işte tıpasını açınca oradan bir şeyler fışıran öyle bir tür öyle ya bir şey gibi geliyor. gibi yani. Evet. Tam irin gibi bir evet. düşünüldüğü oluyor. Evet. Aslında bilinç dışı böyle bir şey değil. Bilinç dışı çok basit bir şey. Bilinç dışı kendi gündelik söylemimizin içinde her gün tekrar tekrar karşılaştığımız bir şey. Nasıl biliyor musunuz? Mesela dilimiz sürçtüğünde bir kelimenin yerine başka bir şey söylediğimizde bir kelimeyi yanlış söylediğimizde kadın diyeceğimize erkek dediğimizde anneme diyeceğime babama dediğimde bütün bunlar işte bu basit şeyler ya da rüyalar ben hep şunu söylerim insanlara bunu bunu kanıtlamak için bilinç dışında çünkü kanıtlamak gerekiyor Tık. hasta görürken de öyle rüya görüyorsunuz değil mi diyor rüyanızı kontrol edebilir misiniz? Ya da bilebilir misiniz rüyanızın tam olarak ne olduğunu? Rüya tam da bizim bilmediğimiz bir yerden geliyor. Ama orası gizemli bir şey değil. Orası bizim konuşmamızın içinde olan bir şey zaten. Sürekli bizim konuşmamızı bölen, kesen, onu parçalayan, onun içinde boşluklar oluşturan, onun kesintili bir şekilde sürmesine, bazen geri dönmesine, bazen orayı atlamasına neden olan şey. Mesela hasta görürken bunu şöyle tercüme edebiliriz. Birisi bir şey söyler, söyler, söyler. Bir anda durur, bir boşluk olur, başka bir yerden devam eder. Tam onun öznel hakikati işte o boşluktadır. Evet. O boşlukta, o söylemediği şeydedir. Bunu mesela yine düşünelim dergiyle birlikte. Bunu metin analizinde de kullanabiliriz. Değil mi? Bir metnin söyledikleri kadar, söylemedikleri de önemli. Açık olarak ifade ettikleri kadar bastırdıkları da önemli aynı zamanda. Bir metin neleri men ediyor? Neler üstüne konuşmak istemiyorsa tam da belki gözümüzü oraya doğru dikebiliriz. İşte burada konuşmak istemiyor. Burada sustu. Yeniden bunları politik olanlara bağlarsak bu da bizim ideolojik evrenimizin sınırlarının ne olduğunu gösterebilir. Nereden nereye kadar neyi konuşabiliriz? Mesela bir liberal için herhalde sınıf mücadelesini konuşmak tatsız bir şey olabilir. Sıkıcı. Sıkıcı bir şey, demode bir şey değil mi? Ya da bir Marksist için çok fazla etnik sorunları konuşmak, kimlik meselelerini konuşmak bazen sıkıcı olabilir. Onları konuşmak istemeyebilir. Onun metninin içinde buna bir yer açılmamış olabilir. Bir şeye yer açılabileceği alan da Simgesel'in kendisi. Dediniz ya bu dergi niye şimdi oldu? Niye, niye mesela 10 yıl önce olmadı? Evet. Niye 20 yıl önce olmadı? Çünkü olamazdı. Bunu şey için söylemiyorum, övünmek için falan söylemiyorum. Biz de olsak yine yapamazdık o zaman. Çünkü simgeselin içinde buna öyle bir yer açılmamıştı. Belki şimdi mümkün böyle bir şey olmaz. Bütün bu şeylerin ilerlemesiyle beraber, bir, bir tür ilerleme de aynı zamanda bu. Ve başka bir şey söylemeden geçmeyeyim. Bu aynı zamanda Türkiye'de psikanalizin somut olarak ilerlemesinin bir sonucu. Evet o çok önemli o... o... Onu da atlamayayım Teorisiyle, çünkü... Teorisiyle, bu... pratiğiyle evet. birlikte... Evet, ile birlikte, klinik pratiğiyle birlikte 10 yıldır belki çok emek veren bir sürü insan var. İki tane dernek var, İzmir'de bir tane dernek var, Ankara'da bir tane daha dernek var ve psikolojist pratiğinin kendisi hasta görürken kullanılmaya başlandı. Onun üstünden atlamamak lazım, bu belki onun da bir sonucu aynı zamanda. Evet, evet, bu arada çok önemli e, literatür çevirileri Türkçe'ye kazandırıldı. Evet... Kültürel incelemeler alanından da, yani tabii. o o, o karşılaşmadan da bir şeyler Hı -hı. doğdu. E, bu sayede aslında bir kitle diyelim Hı -hı. kabul edecek bunu okuyacak e, bunun üstüne düşünecek bir Hı -hı. kitlenin oluştuğunu farkındayız yavaş yavaş. Hı -hı. Yalnız sayede. tabii e, şimdi Suret e, dergisinin ilk sayısından e, bahsederken programın da sonuna yaklaşmak üzereyiz. Daha henüz hiç Marilyn Monroe demedik. Diyelim o zaman. Merlin Monroe. <gülüyor> yani programa niye Merlin'le girdik ee, hala onu anlatmadık. Çünkü bu sayının dosya konusu Merlin evet. Monroe. Niye Merlin Monroe'yu seçtiniz? Şöyle bir e, bir dakika ile şey yapalım. E, bu konu bitmeyecek belli. Önümüzdeki haftaya devam edeceğiz çünkü. Şundan seçtik ölümünün 50. yılı. E size ne? Yani pisler listler <gülüyor> e, Merlin ile ne işi olur ki bir sarışınla? Niye olur biliyor musunuz? Merlin Monroe... <gülüyor> Psikanenizle çok yakından ilgili birisi. Evet. Sanıldığının aksine gayet entelektüel, gayet bu mevzulara ilgili birisi. Meşhur Yulises, e, sahilde evet. Yulises okurken evet. fotoğrafı Hı -hı. vardır. Ve psikanenizden geçmiş. Hı -hı. Üç farklı psikanenizle farklı dönemlerde ve bir kez de kısa bir dönem için Freud'un kızı Anna Freud'la. Terapisi tamamlanıyor değil mi? Terapisi tamamlanmıyor. Yarıda mı bırakıyor? Ee, yarıda da bırakmıyor. Çok ilginç bir öyküsü var onun. Psikanalisti Ralph Grinson diye birisi. Amerika'da önemli birisi. Önemli bir psikanalist o. Ama şunu görüyor bir süre sonra. Psikanalizin kendisindeki bir zorluğu görüyor. Zengin ve ünlülerle psikanaliz yapmanın zorluklarını görüyor. Hı. Ve böyle bir makale yazıyor. Evet. İlginç bir şey oldu bununla evet. ilgili de. Bunu mesela o makaleyi... Bir nokta bahsediyorsunuz evet. o çok önemli. Çevirmek için aramıştık. ...Kaliforniya Üniversitesi'nin özel arşivindeymiş ve 2039'a kadar kapalıymış. Ve ona ulaşamadık dolayısıyla. İlişkileri çok ilginç gelişiyor. Biliyorsunuz hani psikolojinizde psikolojinizi tanımamanız lazım. Onunla konuşmamanız lazım. Bir yakınınız olmaması lazım. Arkadaşınızın babası olmaması lazım. Dışarıda görüşmemeniz lazım. Ama Marilyn Monroe'nun Ralph Crenson'la analizinde mesela kadın evine gidiyor analistin. Oraya gidiyor yemek yiyor, ailesini tanıyor. Birlikte oturup kalkıyorlar o, o çerçeve analist şey onun var. film setlerine gidiyormuş galiba. Analist onun film setlerine gidiyor bazen. Önceki analizleri zaten başarılı olmuyor. Ama şunu söyleyeyim. Başarı veya başarısızlık psikanaliz için çok verili mutlak şeyler değil. Ba başta dedim ya psikanaliz daha çok başarısızlıklarından bir şeyler öğrendi. Nerede başarısız olduysa, nerede tökezlediyse oradan devam ediyor. Aslında tam belki diğer programa buradan girebiliriz. Yani evet. Meryl Moro'nun intiharı yani, e, psikanizin başarısızlığı mıdır? Diyelim ki öyleyse e, bundan nasıl, neler öğrendilir? Bundan ne fay çıkardı kendine? O halde e, Özgür Bey önümüzdeki hafta e, tekrar görüşmek üzere diyerek bu programı e, kapatacağız. E, efendim bugün yeni e, yayın dünyamıza e, önemli bir katkı olarak giren Psikokültürel Analiz Alt Başlıklı Suret e, Dergisi'nin yayın kurulu e, üyesi Özgür öykücen e, konumuzdu. E, henüz daha mevzunun başındayız. E, ufak biz ufak giriyoruz. Zaten. <gülüyor> Tipik, evet, biz 2-3 haftalar önce bir mevzuyu şey yapamıyoruz. E, giriş kısmını bitiremiyoruz. E, o nedenle incelen e-mail email adresimizi ve Facebook sayfamızı iletişim için hatırlayarak hatırlatarak önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İyi günler.